teknolojinin karanlık yüzünden hepinize merhaba sevgili dinleyiciler merhaba ee, Murat geçen hafta biz bu bankaların özellikle mağdur durumda kaldığı ve de e, hesap sahipliği mağdur durumda kaldığı fishing saldırı çeşitlerinden konuşmuştuk daha doğrusu fishingden konuşmuştuk fakat zamanımız yetmedi şimdi en son sen e, MSN yoluyla yapılan e, bu nasıl cep cep tu cep ne ne deniyordu ona <gülüyor> Cepten para çekme yöntemiyle yapılan bir daha doğrusu kimlik hırsızlığı desek daha doğru olur. Kimlik hırsızlığı yapılan bir saldırıdan bahsedeyim. İstersen onu baştan anlatayım ben. Anlat. Şimdi herkesin gözünün önünde canlanması için iki tane isim verelim. Ali ve Ayşe. Şimdi Ali evde oturuyor bilgisayarın başında. den bir anda bir mesaj geliyor. Ali ne yapıyorsun iyiyim işte ya başıma ne geldi biliyor musun diyor Ayşe. Ne geldi diyor Ali. Cep telefonumu denize düşürdüm. O arada cüzdanım çalındı. Neler oldu neler. E, ya ben burada Bodrum'da şey kaldım. Mahsur kaldım. E, ne olur bana biraz para yolla. Ali diyor ki tamam memnunet etti Ayşe'cim. Hani yollayayım ama nasıl yollayayım. Bu arada Ali ve Ayşe böyle her gün görüşen insan. değil. Hani ikisi de aynı chat programı üzerinde varlar ama hani çok uzun zamandır şey olmamışlar. Görüşmüyorlar doğru dürüst. E, Ali diyor ki, Ayşe diyor ki benim burada bir arkadaşım var. Yanımda cep telefonu var burada. Bu cep telefonuna cepten para gönderir misin? Ondan sonra Ali tabi diyor. Hatta kendisi bu cebe para gönderme özelliği tanımlı değilmiş bankasında. Bankaya bağlanıyor. Bunu tanımlıyor. Arkasından işte o hesaba para gönderiyor. Ali Ayşe'yi seviyor. Ali Ayşe'ye para gönderiyor. <gülüyor> Sevip sevmediği ayrı bir tartışma konusu. Ali Ayşe'yi seviyor. Ali Ayşe'ye para gönderiyor. Ondan sonra Ayşe çok teşekkür ediyor. Parayı alıyor. Ve iş bitiyor. Yani o günkü konuşmaları bitiyor. Ertesi gün şey yapıyor. İnternet üzerinden tekrar Ali Ayşe'nin çevrimiçi olduğunu öğreniyor. Diyor ki ne haber ne yaptın diyor. Neyi ne yaptım diye soruyor Ayşe. Diyor ki işte para işte Bodrum. Ben Bodrum'a gitmedim ki diyor. Fakat burada bir şey var Murat. Yani bu çok kolay yapılabilecek ya da seçilebilecek bir şeydi. Yani. Çünkü arada... Ses var ya yani te telefon Hayır. mesajla. Hayır bunun hepsi chat, üzerine, internet ha, chat üzerinde internet üzerinden, üzerinden yapıyor. Yapılıyor. Bu bahsettiğim tüm bu e, şeyler ben tabii konuşuyormuş gibi anlatıyorum radyoda olduğumuz zaman aslında internetten yazışılan konular bunlar. Ha o zaman ne oldu? Ben yoksa Ali'yi çok saf bulacaktım da onu alacaktım. Ah yok yok telefona değil cep telefonumu denize düşürdüm diyor. O yüzden telefonlaşmıyorlar zaten. Anladım. Aslında olan şey şu Ayşe. Bu chat programına girdiği kullanıcı adı ve parolasını kaptırmış. İnternet kafeden girmiş. İnternet kafede de biliyorsun girdiğin tüm parolaları bir başkasına alması çok kolay. Çünkü bilgisayarın daha önce bilgisayara ne yüklendiğini bilmiyoruz. Ondan sonra bu parolayı almış. Saldırganlar Ayşe'nin adından chat programına girmişler. Orada bakmışlar kim çevrimiçi kim online, kim şu anda internete bağlı. Orada Ali'yi görmüşler. Şanslarını denilmişler. Ali'den vermiş parayı. Ya aslında Murat bir şey söyleyeyim mi? Yani bu bizim misyonumuz da olsa hani bilgi güvenliği, teknolojinin işte karanlık yüzü bunlardır dikkatli olun. Fakat gün geçtikçe bu teknolojiyle iç içe işte yaşarken hani her alınması gereken önlemi üzerimize bir silah olarak giydirsen hepimiz böyle üzerimizde tenekeler çangıl çungul yürüyor olacağız. Yani çünkü çok her anlamda çok dikkatli olunması gerekiyor. Şu Yani gittin internet kafeden girdin işte buradan çaldırabiliyorsun. ...kendi adresini ya da işte neyse şifreni falan filan her konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet ama aslında bakarsan hani o kadar da çok değil galiba yani o kadar da korkutmayan... ...bu imkansız bir problemmiş, çözüm olmayan bir problemmiş ya, uyanık gibi. Olmak uyanık olmak gerekiyor. Uyanık olacağız yani sonuçta nedir? İnternet kafedeki bilgisayarın sahibi biz değiliz. Üstüne bizden önce kim oturdu, bizden sonra kim oturuyor cevabını bilmiyoruz. Çok doğaldır ki internet kafedeki bilgisayar üzerinden e, parolamız hiçbir yerde on, orada önemli bir parolayı kullanmamamız gerekiyor. Oradan internet bankacılığıyla girişle işte işlediğimiz her programda mutlaka radyo söyledik biliyorsun. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız bunu kendinize ait bilgisayardan ya da kendinizmiş gibi güveneceğiniz çok yakın bir arkadaşınızın bilgisayarından yapın. Yapın. Peki e ortak yerlerde internet kafede internet bankacılığına girmeyin. Parolanız ağlı bir başkasının eline geçer. Bu çok normal. Ben şimdi bu tür örneklerin anlatılmasını programımızda çok seviyorum. Çünkü insanın bazen hakikaten yani biz bunun içinde olmamıza rağmen aklımıza gelmeyen çeşitli yollar. yani Ama hinlikler geliyor. yani Teknik bilgi de gerektirmeyen bir takım şeyler geliyor. Doğru, doğru. Hiç teknik Onun bilgi gerektirmeyen. Onun için gerektirme. çok e, önemli gerçekten. Yalnız ben bu geçen hafta konuştuğumuz bankalarla bağlantılı olan phishing saldırıları. Hı. Yani neydi? İşte bankanızdan size mail geliyordu. E, size bir soru soruyor ve cevabını verirken paralarınızı giriyorsun. Halbuki bankanızdan gelmemiş oluyor. Phishing'i şöyle bir Hatırlatayım istedim. E, ve paralarınızı kaptırmış oluyorsunuz. Evet. Şimdi ne gibi e, uyarıların var dinleyenlerimize bu konuyla ilgili? Tamam Bir kere e, kendi uyarılarımdan önce bankaların zaten uyarmaya çalıştıkları şeyleri söyleyeyim. Bir kere diyor ki bankalar. Hiçbir banka. Bunu aslında çok güzel bir şey yaptı bankalar. Tek tek bankalar olarak yapmaktansa bütün bankalar birleşler Bankalar birliği olarak bir şey yaptılar. Bankalar birliği adına bir e, anons yaptılar, duyuru yaptılar. Bu duyuruda dediler ki hiçbir banka müşterilerine elektronik posta üzerinden bir kere bir dosya göndermez. Bu bir. İkincisi, elektronik posta gönderdiği zaman e, şuraya tıklayın, buraya girin, şunu yapın diye bir şey göndermez. Dolayısıyla bir kere buna karşı uyanık olmamız lazım. İki, bankaya bağlandık. Öyle ya da böyle bağlandık. Her bağlandığımızda bağlandığımız bankanın adresine yani o en üst satırda yazan web adresi, internet adresi var ya. Hı hı. Oraya bir bakmamız gerekiyor. Orada ne yazıyor? O değişik oluyor tabii. Tabii o isterse ama değişik oluyor. Orada... Komsa.com.tr olamaz zaten. Yok kom ya da comtr değil ama bambaşka bir şey oluyor. Yani işte orada bir takım sayılar yazıyor bankka yazmak yerine. Ya da anlamadığımız bir takım adresler yazıyor. Ve zaten şöyle söyleyeyim. Her seferinde biz aynı girip her girip çıkışımıza yukarıya bakarsak... En ufak farklı bir farklılığı zaten fark ederiz. Yani şöyle o konunun biraz açılması istiyorum. Bence bu en ilk alınması gereken, dikkat edilmesi gereken nokta bu geldi. Ama atıyorum X banka diye geldi. Yani web adresi yaz, şey adres yazmıyor da isim geliyor sadece. Olamaz. Yok, yukarıda sadece isim. Yukarı, yani Hı. o adres satırı dediğimiz Internet explorer'ın üzerindeki o adres satırında. Bankanın adı yazması mutlaka adres yazsın. İlla ki, ki adres. O, o zaman adresi. aslında çok basit bu konuda phishing'i e, e yem olmamak için adresi kontrol edeceksin. Her zaman gelmeyen bir şeyse. Şimdi her seferinde de adrese bakmıyoruz kolaylık olsun. Yani oraya tıklıyoruz tık diye karşımıza geliyor giriyoruz. Dolayısıyla bunu biz, ben de bunu söylüyorum. Hani bakmak iyi bir şey ama her seferinde de bakmak zorunda. Peki bak, daha kolay ne söyleyeceksin oraya bak. şunu söyleyeceğim Hı -hı. çok daha kolay. Ee, gelen elektronik post üzerinden tıklayıp da bir yere girmeyin. Bankamıza giriyorsak her zaman temiz, boş, yeni bir tane internet explorer açacağız. Onun içinden bankamıza bağlanacağız. Ve kendimiz yazacağız her seferinde www.bankam.com ya da e, kısa yollardan kendimiz seçeceğiz. Daha önce kendi girdiğimiz kısa yoldan seçeceğiz. Bankamıza bağlanacağız ve oradan devam edeceğiz. Hı, anladım. Dolayısıyla yani, biz tıklayıp da başka bir adrese girmeyeceğiz de kendimiz el yazacağız zaten yanlış yazmayız. Yani yanıtla yapmayacaksın da çok basit anlatımıyla. Doğru. E, tekrardan sen e, göndereceksin. Evet. evet. Evet. Yani peki. E, şöyle bir şey de var. Sen daha önce o tip uyarılarda da bulunmuştun. Yani biraz da mantık yürütmek gerekiyor. Yani buna da kendimizi alıştıralım. E, gelen mailin şeyine göre, mantığına evet, göre yani kalitesine göre böyle bir şey olabilir bir şey tabii. Yani. Şimdi, e, geçen hafta da söylemiştim, o yüzden hızlıca bir kere daha tekrarlayayım. E, bu aralar gelen e, hırsızlık postalarındaki konusu şu: e, şu şahıs e, hesabınıza 300 YTL ya da şu kadar YTL yatırdı. E, lütfen bu, e, bankanıza buradan şuraya tıklayıp ba bankaya bağlanıp onay veriniz. Hani bu size mağiyet değil mi vesaire gibi bir elektronik posta geliyor. Şimdi hep bir düşünelim. Bankamız bize normalde böyle mesajlar yolluyor mu? Ya da anormal acil bir durum olsa. Zaman zaman olabilir. gerçekten hesabımıza bize ait olmayan bir para gelmiş olabilir şu olabilir zaman zaman e, bu tip problemler oluyor. Bankamız bize elektronik posta mı yollar yoksa bizi telefonla mı arar? Banka böyle bir şey oldu telefonla arar ve orada telefonla arayınca da hiçbir zaman bizden parolamızı istemez. Bu siz misiniz diye sorar evet hayır ama iş biter ondan sonra bir şey varsa bir soru varsa hani siz bize parolanızı söyleyin derlerse telefonla o zaman işte telefonda bile parolamamızı vermememiz gerekiyor. Çünkü Bankalay Birliği'nin yaptığı duyurduğu da, duyurduğu da aynı şey vardı. Banka çalışanları çünkü bu saldırı hani bugüne kadar çok az karşılaştık ama bankanın, bankanın içindeki insanlardan da gelebilir. E, tabii. Ama hiçbir zaman banka çalışanları bizim parolamızı bilmez bilmesi de gerekmez. Doğru. Evet e, bu hafta tekrar fishing saldırıları ile ilgili konuştuk Murat'la ve aslında şöyle bir şey bankanızı koruyun onlar da sizi korusunlar evet. ve dikkatli olun. <gülüyor> Böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya çarşamba tekrar buluşmak dileğiyle teknik yönetmen arkadaşımız Erdem Esatoğlu ve ben Banu Zeytinoğlu. İyi akşamlar diliyorum ben de Murat Loster. Güvenli günler hoşçakalın.